1496 numaralı konu Hazreti Peygamberin Kef 18 suresi 28 ayetinin inişi üzerine zikir ehliyle oturmaları Hazreti Peygamber haneyi saadetlerinden birisindeyken şu ayeti kerime nazil oldu Ey Resulüm nefsini sırf rızasını dileyerek sabah akşam Rabbini çağıranlarla birlikte sabrettir dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye itaat etme, Kef, 18 suresi 28, bunun üzerine Hazreti Peygamber Allah'ı zikreden kimseleri aramak üzere çıktılar, mescide vardıklarında aralarında saçı sakalı birbirine karışmış, el ve ayakları nasırlaşmış kimselerinde bulunduğu tek bir elbiseleri bulunan bir grup insanın Allah'ı zikretmekte olduklarını gördüler, yanlarına oturarak, ümmetimden kendileriyle birlikte oturmamı emrettiği kimseler yaratan Allah Teala'ya hamdolsun, buyurdular.